Acaba üzerinde örneğin haç işareti olan bir arabaya binmek caiz midir veya kullanmak? Ee, şimdi öncelikle bir cevabını vereyim. Bu tür arabalara binmek caizdir. Ee, buralar, burada haç işaretleri var bazı arabalarda. Hı hı. Ee, bu arabaları yapanlar kendi inanç sistemlerini buraya yansıtıyorlar. Ee, burada tabii ki Bizim için üzücü olan bir şey, biz e, şu anda dünya piyasasında e, Hristiyan tabii e, arabasını yapar, haçını koyar. Yani Müslümanlar olarak dünyada rağbet gören bir hilal araba yapamamışsak, hilal icareti taşıyan bir araba yapamamışsak o zaman bizim suçu kendimize vermemişsak. O da ayrı bir ayıp yani, evet.